Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil mursalin. Muhammedin ve ala ve sahibi ecmain. İmam Gazali Hazretleri'nin Eyüel Veled Risalesinden takip ettiğimiz derse devam edeceğiz. İnşallah İmam Gazal Hazretleri Eyüel Veled, Eyüel Veled, Ey oğul, Ey oğul diye yaptığı devam ettiği derslerinin beyanında e, buyuruyor ki özel deniyani tevekkül. Sen bana tevekkülün ne olduğunu sordun. Çok geçiyor bu tabii. Bütün derslerimizde biliyorsunuz, ait kelimelerde işte. Vayalallah iftevekkülün küncum müminin işte peygamberlerin lisanından. Şeyuşa Ali sallam, Aleyhisselam Ali Aleyhisselam işte birçok peygamberlerin Ümmetlerine yaptığı nasihatlerde geçiyor. E, Müslümansanız, müminseniz ancak Allah'a güvenin. Ya zaten Kur'an kerim, bunlar da ayettir ama Enbiya'nın lisanından mahkidir. Ee, ama al, zaten ayet kerimler. Wa alaillah feele tekel İnananlar ancak Allah'a tevekkül etsin. Yani Türkçe biz güvensin diyoruz. Wa alaillah feele tekelil mu Tevekkül edenler ancak Allah, yani bir şeye güvenmek isteyen. Güvenme, güvenecek yer arayanlar ancak Allah'a tevekkül etsin. Ondan sonra yani. Aleyh tevekkeltü ve birçok peygamberin lisanından, Şuayb aleyhisselam. Ben ancak Allah'a tevekkül ettim. Ancak ona yönelirim. Dualarının sonlarında hep bunu beyan ediyorlar. O duaların birçoğunda bu ifadeler geçiyor. Yaaküb aleyhisselamın lisanından, Şuayb aleyhisselamın lisanından hep tevekkül, tevekkül, tevekkül. Tüm peygamberlerin dualarında bu geçiyor. Mütevekkül ne demektir? Yani vekil edinmek esasen. Vekil işte şimdiki avukat bile vekil yani. Vekil işlerini hasbunallahu ni'mel vekil. Yani Allah ne güzel vekil ne demek? Yani işler kendisine ısmarlanacak zat olarak. Ne güzel zat. Şimdi birine bir iş ısmarlarsın yarım bırakır. Çünkü aciz, cahil, nasi, unutkan. Şimdi adama bir şey güveniyorsun. Adam unutkan, unuttu, yolda gitti. Öbürü Unutkan değil, hafızası güzel, aciz. Elinden bir şey gelmez. Falan. Öbürü, efendim, hafızası yerinde, unutmadı. Aciz de değil ama allah Teala'nın iradesiyle e, çeliştiği zaman Allah'ın iradesine galip değil. Kudreti var, o işi yapma gücü var ama galip değil. Çünkü kudret de, e, sende bir cüz'i kudret var, Mevla'da külli kudret var ne oldu vallahi galipun alemi Allah tuttuğu işe galiptir. Yapmak istediğini yapmakta galiptir. Şimdi hiçbir kula bir kadir değil diyemeyiz. Kulun da kendine göre bir kudreti cüziyesi var ama galip değil. Bu sefer ne oldu? İşin olmasına teşebbüs etti ama galip güç kahhar değil. Ezici güce sahip değil. Bir güç kullanıyor, yolda kalıyor. Çünkü neden? Mevla'nın gücü devreye girince On olmamasını istiyorsun kur, kurban olduğum Allah'ım o işi iptal ediyor. Ne gibi 15 Temmuz darbe girişimi gibi. Adamların bombaları vardı, uçakları vardı, tankları vardı, topları vardı. Yani halkla bile baş edemiyor. Silahsız, taş bile elinde yok. Elinde taş bile olmayan bir halk ile baş edemediler. Aklınız eriyor mu buna ya? İşte manevi kudret devreye girmiş oluyor. Onun için Tevekkül işleri Allah'a ısmarlamak demektir. Ama burada sadece ve ni'mel vekil aleyh tevekkeltü ben ancak ona tevekkül ettim i̇şte ne güzel vekil gibi dualar ve zikirleri sadece lisanet okumak lazım değil demiyorum bak der miyim? Yeterli değil diyorum. Okuyacağız okumadan olur mu yani? Mevla buyuruyor El ekfer nev sadika nev Yalancı da olsa madem bu duayı dille dedi yani beni işlerinde vekil etti yalancı ne demek? İşte ne güzel vekil dedikten sonra artık benden başkasını kalpten çıkartması lazım. Ama bu bunu beceremediğinden kalbinde yine o da var, bu da var, avukatım da var, kardeşim var, akrabam var, beni ararlar, sorarlar falan bir şeyler düşünüyor yine yani. Beni ümmel vekil diyor ama bir şeyler düşünüyor. Ben mesela bu son e, içeri girdiğimde e, ki yani 2011 2012'deki içeri girdiğimde Hasbunallahu ve ni'mel vekili mesela e, bir dedim çok dedim ama Hasbi Allahu la ilahe illallah ve tevekkeltü bak orada da aley tevekkeltü. Ben ancak ona güvendim. Ola bu nasıl Ama bunda sadık olduğumu diyemem yani şeyle. Çünkü sırf Allah'a güvenip her şeyi yoksay. Çünkü neden? Cemaat beni bırakmadı ya. O bana biraz ya işte halk beni tutuyor işte millet beni seviyor işte çok mektup geliyor çok ziyaretçi geliyor falan filan. Yani kalp meselesi bu. Belki onlar arka ararlar, bir şey sorarlar işte beni burada öldüremezler işte. Belki insanlar bana şey der falan. Ben bu makamı ne zaman tattım? 2000 2000'de bir girdiğimde o biraz yine gelen giden çok oluyordu Bayrampaşa. 2002'de bir daha girdiğimde Bandırma'da Gelen gidene de izin vermediler. 28 Şubat'ın en sıkı uygulandığı dönem. Ha, o zaman aleyh geldi ancak ona güvendim derken kalbimden baktım her şey çıktı. eden. <gülüyor> her şey aciz. Kimsenin gücü yok. Bir darbecilerle kimse baş edemez. Ancak Allah kaldı. Bak o makamı orada tattım. Sadikan. Doğru da olsa. Hayır kazi ben. Yani tam tevekkülü beceremeyip de sade dilde kalırsa bu yalancı oluyor. Çünkü ancak ona tevekkül ettim diyor. Halbuki içerisinde işte sevenim de var, gelenim de var, gidenim de var. Belki beni arkama ararlar da beni çıkarırlar gibi bir şeyler geçerse tam ancak ona tevekkül ettim olmuyor. Biraz yalan giriyor işin içine. Becerememek. Ama orada hiçbir şey kalmadı. Çünkü neden? Ulan bunlarla kimse baş edemez. Siyasiler zaten efendim Etkisiz hale gelmiş. Hiç kimsenin gücü yok. Nusayri paşalar işin başına gelmiş. Efendim kesecekler, doğrayacaklar. E, o zaman ancak Allah'a güvendi mi? Anladım. Sadikan oldu. Şimdi bunda bile tam sadikan olmuyor. Çünkü neden? Şey i̇şte Arayan soranım var. Baya bir cemaatim var. Herhalde bir şeylere iyilik ederler bana. Öyle bir şey geliyor içinden yani. Bu tevekkülü biraz bozuyor. Geçmemesi lazım içinden ama. E, bizim makamımız sadikan zor iş onun için Mevla buyuruyor ki tam sadık olamasa da yani tam tevekkülü beceremese de kazim olsa da yani ancak ona güvendiğim sözünde yalancı çıksa da izzim celalim hakkı için sırf dilden okuduğu için yine kafi geleceğim çünkü anne güzel vekil dedi ya bu ince bir manadır şimdi hal böyle olunca dilden söylenmek çok lazım demek istiyorum ha Tevekkülü tam beceremesen de faydasını görürsün. Ama hakikatı nedir? Yani burada bak ne diyor? Tevekkülü sordun. Yani tevekkülü sordun. Tevekkülün hakikatini sordun demektir. Yani tevekkül aleyh tevekkeltü demeklen ve ni'mel vegil demeklen ve yetinilecek ve tamam tevekkül ettin sen denilecek bir makam değildir. Tevekkülün hakikat ve mahiyeti nedir? Ben sana şimdi anlatacağım. Şimdi burada tabii ne kadar konuşsak da siz de dinleseniz de bu makamlar zevkidir. Yani erişildiği zaman tadılır. Tatmadan bilinmez. Tatmadan bilinmez ancak konuşulur, dinlenilir. İşte ya böyleymiş denilir ama o makama erişmeden bilinmez. İşte erişmek için de tabii okumanın, dinlemenin ve konuşmanın da çok faydası var. Çünkü Efendimiz'e derdik zahirende olsa, suretende olsa Bari bunları konuşalım derdi. Hakikatine eremesek de. El mecaz kantaratul hakika. Mecaz hakikatin köprüsüdür. El riyâ babul ihlas. Riyâ gösteriş ihlasın kapısıdır. Çünkü evvela bir şeyler yaparsın gösteriş gösteriş de olsa. Sonra ulan ben ne yapıyorum? Beni gösterdiğim adamların ne karı var ne zararı var dersin. Allah'a dönersin. Ama hiç amelin yoksa zaten... Riyada yapacak halin yok ama ihlas da yapacak halin yok. Çünkü ne? Amelsiz ihlas olmaz ki. İhlası nerede yapacağım? Bir amelde ihlas lazım. Ondan sonra et taklit babu tahkik derdi. Taklit tahkikin kapısıdır. Yani bir şeyi biri yapıyor diye takliden yapmak bile sonra onu gerçekten hazmederek ve zevken tadarak yapmanın geçiş kapısıdır. Aksi takdirde e ben tam ihlası elde etmeden Hiçbir amel yapmayacağım. Ölene kadar namaz kılmazsın sen bu durumda. Çünkü sen ihlasın hakikatine erecek halin yok. Onun için saçmalamanın bir lüzumu yok. Evvela sen surete de olsa vazifelerini yerine getir. Bu arada da bunun hakikatine ermeye çalış. Bu da neyle olur? işte İmam Gazali Hazretleri gibi büyüklerimizin nasihatlerini okumak dinlemekle başlar. Bilmeyen neresinden başlasın. Yine bilen bir ucundan tutar. Hüve tevekkül nedir? Entestahkime. Çok sağlam yapman. İstihkam diyorlar ya şeylerde var. Askeriyede tabirleri var istihkam. İstihkam kazanlar bir şeyler derler. Efendim? Sağlam yapacaksın. İ'tikâdeke. inancını. Niye sağlam? Billahi Teala. allah Teala. Fîmâ. O kadardeki ki vaade, sana vaad et. Ne söz verdi sana? Ben seni yarattım. Rızkını bana vereceğim erizku er -al Allah. Rızık bana ait. Ne burdes te'ayd billahi ve ma min fil ard yeryüzünde gezen hiçbir debelenen canlı yoktur ki yani karıncasından filine insanından cinine bütün yaratıkların illa alallahu rizq. Rızkını vermek ancak Allah'a aittir. Yani Allah bunu üstlenmiştir. Acam yani adamın eceli açlıktan ölmektense Allah onu bakamadı da öldürdü manasına gelmiyor. Kaderinde yazısı açlıktan ölmek şeklinde olduğundan o tecelli edecektir. Aksi takdirde işte adam altın vagonlarında hapis kaldı. Altını da yiyemediğinden açlıktan öldü. Ve Afrika'da açlıktan ölenler varsa Allah'ın dünyada rızkı onlara yetecek yok, yetecek kadar yok diye değil. Ya nedendir? E bu kadar Avrupa'daki, Asya'daki yiyecekler oraya ulaşıl, ulaştırılmamasından bir. ikinci onların arazisi bizden daha yeşillik. Çölde kurak yerdekiler tokluktan ölüyor. Afrika yemyeşil millet açlıktan ölüyor. İşte orada bir kaderin sınırı var. Tabi burada sorumluları var, vebal alanlar var. Onlara Allah belasını verecek. Kim onları o hale getirdiği, işte onların tarımını engellediği, işlerini bozdu, ayrı bir şey. Ama Allah Teala'nın rızkı eksik kaldığından değil, onların kaderinde ecelleri açlıktan ölmek yazıldığı için ondan ölüyorlar. Şimdi Allah Teala seni rızıklandıracağını söz verdi ve bu ad kelimeyle ile bunu taahhüt etti. Artık senin efendim rızık telaşına düşmen, Rızık tahsili için çalışman demiyorum. Laflarıma dikkat edin. Çünkü ibarelerde, kitaplarda gördüğüme göre her lafız özenle konuşmak zorundayım. Rızık kesbi için çalışman demiyorum. Rızık telaşına düşmen diyorum. Adam parayı koyacak yer bulamıyor. Hala açlıktan öleceğiz diye vesvese yapıyor. Benim gibi yarına stoğum yok. Yevmün cedid, rızkın yeni gün, yeni rızık gelir diyorum her ay. Bir maaş alıyorum işte, telif ücretinden. <gülüyor> o ay gelirse ben o ay onu yerim. E gelmezse ne olacak? E gelmezse de Allah bizi zayi etmedi ki. Hapça girdik ikinci ayda. Üz telif ücretimi veren dedi ki, bir kuruş daha veremem. Battık dedi bana. E ne yedik ne yedik hem de hapisteydim. On ay benim çoluk çocuğumu yedi. On iki ay kaldım, iki aydan sonra patladılar. İşleri batırdılar, FETÖ batırdı işleri. Ne yapacağız şimdi? Aç mı kaldık? Yeni gün gelir yeni rızık getirir Allah. Sorun yok. Kaç kere ben battım? Kaç kere dergim kapandı? Kaç kere kitaplarım, kasetlerim yasaklandı? Neler oldu? Milletin arabaları aranıyordu. Ama ben hep rızkım geldi bana. Ben bunları yaşadığım için telaş etmiyorum artık. Eskiden bir telaş. Çoluk çocuk yokken telaşımız yoktu. Tek yaşıyorduk. E, çoluk çocuk olunca biraz işte Hanede evladı, yel meselesi. Biraz insanı endişeye sokuyor çocuk çocuk işleri. Ama girmeyeceksin telaşa. Bak rızkınız bana ait buyuruyor. Şimdi tevekkül nedir? İtikadını tahkim edeceksin. Sağlamlaştıracaksın. Bir defa Müslümansın. Müslümanım diyorsun. Allah ne vaat etti? Rızık vaat etti. O zaman efendim ne buyuruyor? Ebu Reyra hatani vaat ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Cibril'e soruyor. Şimdi ayetten bir misal verdik. Hadis-i şerifte de tevekkül nedir ey Cibril diyor. Hazreti Cibril tabi Mevla'dan aldı vahiyle. Cevap veriyor. El-iyasetü al halk. Yaratıklardan tümünden ümit kesmen. Şu anda şurada biri akraban yakının, zengin, güçlü vs. biri. Ölü olsa hiç ondan medet bekler misin? Öldü bundan ben ne isteyeceğim? Ondan nasıl ümitsizsin? Diriden de aynı ümidi keseceksin. Çünkü dirinin de bir faydası yok. Yaratamaz yani. Sebep olabilir. Yaratamaz. Yaratmak bakımından ümidini keseceksin. Ölüyle diri hiçbir şey fark etmez. Ve te'aleme menel mehluk la yedurru ve la enfa'u ve la yutu ve la imna'u sen bileceksin ki yaratılmış olan şey neyse o. İnsan, hayvan, cin, melek. Allah Teala'nın izni olmadan kaydını koyuyorum. Çünkü Allah Teala'nın izniyle peygamberler şefaat ederler. Allah himmet ederler. Ee, ölmüş veliler bile tasarruf edip yardım ederler. Bunlar Allah'ın izniyle mukayyettir. İzinsiz bir şey yok demek istiyoruz. Mevla izin vermedikçe Hiçbir yaratılmış, zarar da veremez, kâr da veremez, bir şey de veremez, bir gelen bir faydayı da engelleyemez. Ancak Mevla ona o izni verirse ve yaratırsa. O zaman tevekkül edeceğimiz tek merci kaldı. Yaratmak bakımından ancak Allah'a tevhid. Tevekkül mudur? Yaratılmışlardan ümidini keseceksin, yaratılmışların faydası zarar olmadığını yakinen iman edeceksin. Bu hadis-i şerifte de Beyan Edülü. Yağulam hadisinde İbn Abbas radıyallahu anhu küçükken çocuk iken arkasına oturttu onu sallallahu aleyhi ve sellem. Orada yağulam yağulam ey çocuk ey çocuk. İnni muallimuke kelimat. Ben sana birkaç kelime öğreteceğim şimdi. Yani bunları belli Allah bunlarla sana fayda verecek. Fa ihfazillah fazqi. Hıfzullah teciddücaj. Bu hadiste devam ediyor. bir Kısmen kısımlar itibariyle birçok yerde geçiyor konusu. Sen Allah'a muhafaza et. Yani Allah'ın dinini koru. Allah da seni koruyacak. Sen Allah'ın emirlerini muhafaza et. Her yerde Allah'ın yardımının önünde bulacaksın. Vesaire. İşte o hadis-i şerifte de Sen şunu bil ki eğer bütün kullar efendim sana fayda vermek isteseler en bir şey illa bir şey Sana hiçbir şeyle fayda veremezler. Bütün dünya 7 milyar, 7,5 milyar toplansa sana fayda vermek. Hepsi birleşti. Hiç muhalif yok. Yani dersin ki bu edecekti de bu engel oldu. Öyle bir şey yok. Hepsi birleşti. Sana fayda etmek istiyorlar. Ama sana hiçbir şeyle menfaat veremezler. Ancak Allah senin lehine bir şey yazdıysa orada yazdığı kadarıyla onları sebep eder. Vallahi menel i̇şte. ibad Ebil ki bütün kullar işte lehivtema alani yeduruk bir şey sana bir şeyle zarar vermek istese seni kastetmek seni zehirlemek seni dövmek sana suikast yapmak seni öldürmek işini batırmak vesaire bütün dünya 7.5 milyar toplamış. Halbuki görüyorsun Allah sebeb ederse bir FETÖ yetiyor. <gülüyor> Allah yaratmış onda bir sebebiyet şerre alet olacak ya şeytan şeytana da mevla bir imkanlar verdi. Öte bir de maliyeden bir gelmişler adam batırmışlar FETÖ'cüyle. Onlara himmet vermedin diye. Bak, Allah izin verince bir fetö yetiyor. Ama Allah izin vermeyince yedi buçuk milyar insanlık alemi toplansa sana şeycik zarar ver verme gücü. Mağduruk ya bir şey, bir şey katkete hiçbir zarar veremezler. Ancak Allah sen aleyne şerden bir şey yazdıysa imtihan geri. giri, kaderi hayri ve şerri. Kaderin gayrının şerinde yaratmak bakımından Allah'a ait olduğuna inandık. Amentimiz bu değil mi? E de yaratan Allah'ta. Sebep olan kul. Yaratan mesul değil, sebep olan mesul. Onun için onun senin aleyhine yazmadığı bir şeyle dünya bir araya gelse zarar veremezler. Korkunun ne faydası kaldı şimdi? Korkup çekinip hesaba girip acaba şöyle mi acaba böyle mi diyerek Ehli sünnetten ayrılmanın ne karı var şimdi? Veya Yahudi ile anlaşmanın. Bak Fetö'nün sözü var. Kendi sesinden veya yazılarından işte söylüyorlar. Ee, Yahudiler bütün dünyayı ele almış. Yahudilere rağmen bu dünyada bir iş yapmak mümkün değil. Onlarla iyi geçineceğiz. E kendi sözü çıkıyor. E şimdi bu ayetleri hadisleri bilen hocayım diyorsun. Hoca olabilirsin. Ayetleri hadisleri bilebilirsin. İblis e, bütün 104 kitabı biliyor. Ama Amel etmediğinden iblis oldu. E sen şimdi bunu bilen bir adam olarak... ...Yahudi'ye rağmen biz bir yere gelemeyiz... ...Yahudi ile iyi geçineceğiz dediğin zaman... ...hani tevekkül... ...hani ihlas... ...hani Allah'ın nusretine yardımına iman... ...hani ve men nasru illa min indillah... ...yardım ancak Allah'tan gelir... ...İsrail'den Amerika'dan gelirse... <gülüyor> ...benzin biter işte. F-16'ların yakıtları bittiği gibi. Yardım ancak Allah'tan gelirse... Silahsız halka bir yardım geldi, silahları sustu. E sen bunlara inanan bir adam olsaydın, ne işin var İsrail'le Amerika'yla iyi geçinmeye ya? Devlet olarak konuşmuyorum. Devlet politikası ondan geçin. Açılık Amerika'ya, Avrupa'ya hareket çektik değil mi? NATO'ya bir hareket çektik, Rusya'ya gittik falan. Bunlar devlet politikaları, bu sebepler alemin değil. Bunlar yapılacak, ben onu demiyorum. Sen hocayım diyorsun ya. İslam'a hizmet edeceğim diyorsun. Hizmet için çıktım diyorsun. Ondan sonra Yahudi ile geçineceğiz. E İslam bayismet Yahudi'ye geçinirken oğlum. Ancak velem ankel Yahudi velem Hatta ette bir ambleti. Sen onların dinine uymadan ne Yahudi ne Hristiyan senden asla razı gelmeyecek diyor. Allah mı doğru söylüyor? Sen mi doğru söylüyorsun? E Allah doğru söylüyor ve astakul Buyuranların en doğrusu Allah'tır. Ömer Haber vermek bakımından Allah'tan daha doğru kim olabilir? Ayet bunlar. E Mevla diyor ki dinlerine uymadan Yahudi Hristiyan senden asla razı olmayacak. Şimdi Yahudiler benden razı oluyor mu? Hristiyanlar beni seviyor mu? PKK seviyor mu? E bir daha bakıyorsun İslam'ı sevmeyen hiçbir kimse beni sevmiyor. Çünkü ben onların dinine uymadım ya ben onların dinine uymadığım için diyaloğa imza atmadım. Bunlar da cennete girecek demedim. İşi idare edelim demedim. Şia ben seviyor mu? Sevmiyor. Çünkü eli sünnetten ayrılmadım. E dinlerine mezheplerine uymadan bunlar razı gelmez diyor. E şimdi seni Yahudiler seviyor mu? Seviyor. Hristiyanlar seviyor mu? Seviyor. Budistler seviyor mu? Seviyor. E niye seviyor seni? Ben niye sevmiyor seni niye seviyor? Aynı kitabı okusak seni de sevmez. Demek farklı kitabı okuyoruz. Demek farklı şeyler konuşuyoruz. Muhammed-i da olur dediğin anda tabi herkes sever. E şimdi niye seni Amerika vermiyor? Ebedi de vermez. Belki bir memlekete gönderir. Benden suç gitti. Oraya gitmiş der. Üstünden atar. orayında da Türkiye ile anlaşması olmaz. O da der ki bana ne? Mevzu bu. Yapacakları da bu. E niye bu kadar seni sahipleniyorlar ya? E peki Allah'a güvenen adam. Bunlar İlerlemiş, bunlar her yere el atmış, bunlarla iyi geçmeden olma. Bu laf Müslüman'ın konuşacağı laf değil. İmanı olan ve alallâhü felliyetevekkelil müminun. Mü'minseniz, mü'minler ancak Allah'a güvensinler. Ancak Allah'a diyor. Ancak Allah'a ne demek? Yani ananı, babanı, en Müslüman'ı, en yakınını bile devre dışı bırakıyor. Sen bıraktın, Allah düşmanlarına dayanarak, itimat ederek, istinad ederek Hizmet yapacaksın. E bu hizmet olmayacağını, bunun hizmet olacağını 2008'lerden beri konuştuk da. E geldiğimiz nokta burası. Ama siyasilere anlatamadık. Dinlettik, anlatamadık. Ama zarar çok büyük oldu. E şimdi artık bir dahaki tehlikelerden, zararlardan sakınmak için. Ancak Allah'a güvenin. Ancak Allah'a güvenin. Şiyaslığa bir şey yapamaz. Ve hapisse bir şey yapamaz. Yani. Onun adam var, bunun parası var, bunun bir şey. Cık, bırak. Ancak Allah gün Allah yolumuzu gösterecek. Vettekullah yuallimukumullah. Allah'tan korkun, şeriatı terk etmekten, emirlere muhalefetten, yasakları çiğnemek işlemekten sakınırsanız Allah size öğretecek. Ne öğretecek? PKK'nın nasıl biteceğini öğretecek. IŞİD'i nasıl bitireceğinizi öğretecek. NATO'nun şerrinden, Amerika'nın Avrupa Birliği şerrinden nasıl kurtulacağınızı öğretecek. İslam âlemine nasıl lider olacağınızı öğretecek. Allah'tan korkun, Allah size öğretecek. Bu ayet. Mavrupa'dan kork, Amerika'dan kork, İsrail'den kork, Rusya'dan kork. Allah da sizi kendinize bırakacak. Başınızı çaresine bakın. Ne yaparsanız da yapın. Bu sefer helak olacaksınız. Tevekkülü sordum bana evladım diyor. Tevekkülün mahiyeti ve hakikati nedir? İnancın sağlam olacak. Allah sana ne vaat etti? En tümül alemin en kütümü müminin. Müminseniz en üstün sizsiniz dedi Kur'an. Nasıl müminsin de üstün olamıyorsun? İşte onun için hakla batıl mücadelesinde ben sevamını söylerim. Biz hak üzeriyiz. Eziliriz. Hapse gireriz. Rezil ediliriz. Linç ediliriz. Bütün medya tarafından. Bütün yandaşlar tarafından. Yahudi lobilerinin yandaşlarını konuşuyorum. Mason localarının yandaşlarını konuşuyorum. Edildik. 40 kere edildik. 15-16 senede benim hakkımda çıkmayan haber yok yani. Açılmanın dava kalmadır ezillik Ama Hak insanlara fayda verdiği için ve ma'en feunnihas insanlara faydalı olan şey ve küsü fil arz o yerde kalır Hak suya benzer diyor Su da insanlara lazımdır susuz hayat olmaz Onun için onsuz insanları bırakmam O yerde kalacak Fehmezzebet batıl köpük gibidir Ama su altta kalıyor köpük üste çıkıyor İşte FETÖ Üste çıktı ama ne kadar güçlü ne kadar güçlü bütün dünyayı ahtapot gibi sarmış. Bütün hükümetler partiler, muhalefet, iktidar herkes iyi geçinelim ya dedi değil mi? 2002'den beri. Ama onun o gücü neydi esasen? Köpüktü. Çünkü o batıldı. Diner diyalog saçmaydı. Onların en güçlü zamanında bu lafları konuşmak meseleydi. Cesaret isterdi. Allah izin verdi. Şerleri dokundu. Hapse de girdik. Allah izin verdi. Hapça girmemizde hayırlar vardı bizim için. Mevla mümin kuluna şer yapmaz derdi Efendimiz. Hadis-i Şerif de öyle buyuruyor. en emral mümin hacip En Enne mümin hayırın kulli. Müminin bütün işlerinde hayır var. Hayır gelse, sabr, şükreder, mükafat kazanır, şer gelse, ve yine sahabetu darra, şekera, fe kâne Bela gelse, sabreder, sabra. Belada sabreder, fakir hayır, hayır olur. Nimette şükreder, hayır olur. Müminde zarar ihtimali yok. Yeter ki Allah'a inansın, doğru biz. E şimdi burada efendim, bu adamlar çok güçlü, bunlarla iyi geçinelim de işimizi yürütelim diyenlerin hepsi, bak şu anda armut gibi toplanıyor Ve hepsi zarar görüyor. Çünkü neden? Onların gücüne güvenip, dayanıp veya korkup Allah'ı bıraktılar. Allah'a tevekkül etmediler Celle Celaluhu. Ne oldular şimdi? Allah Teala da ben de sizi terk ettim buyurdu. Oysa Müslümanların ancak Allah'tan güvenmeler, ancak Allah'tan korkmalar icap ederdi. Ve yiye ferhabun, ancak benden korkun. Fela tekşevun vakhşevun. Kafirlerden korkmayın ancak benden korkun. Çünkü o güç nereyi temsil ediyordu? Siyahi, Mossad'ı, Yahudine Saray'ı temsil ediyordu. Kafirlerden korkmayın benden korkun buyuruyordu Rabbimiz. Hiç Kur'an okumadınız mı siz? Ama neticede köpük ne oldu? Fe emmezzebedü, fe emmezzebedü cüfa. Üste çıkıyor gibi görünüyordu. Biz altta eziliyorduk, rezil ediliyorduk, hapsa atılıyorduk. Bütün faaliyetlerimiz iptal ediliyordu. Neler çekiyorduk? O süreçte o köpüğü üste görenler aldandılar. O batıl olduğu için köpük sönecek, boşa gidecek Allah buyurdu. Bak bütün imkanatı, binalar, güçler, 45 tergiyi bilmem 60 televizyon. Güce bak, güce bak, güce bak. Dış ülkelerde kurdukları cabaz. Sırf e, Amerika'da, ben 140 diyordum, geçen fa gördüm Fatih Altaylı 1000 diyor. 1000 okulu var sırf Amerika'da. Sırf Amerika'da. Demek ki teferruatıyla beraber. Bu nasıl bir güç ya? Eşittir Amerika'nın gücü yani tabii. Eşittir İsrail'in gücü tabii. Bunu bir cemaat olarak görmemek lazım. Bunlar cemaat değil. Bu loca. Bunlara cemaat diyen e, Kur'an'a, sünnete hakaret ve iftirakmış olur. Cemaat, İslam'ın emrettiği bir mefhumdur. Aleyküm bil cemaati. Cemaattan ayrılmayın buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. El i vel cemaat. Tabii ki cemaat birbirini arayan soran nasıl iyi misin diyen efendim hasta olduğumu giden cenazesini duyduğumu giden E birbirini tanımayanlar nasıl olacak cemaatsiz din mi olur? Cemaatten ayrılmayın buyuruyor. Hatta ayrılan ateştedir buyuruyor. E cami cemaatinden bahsediyoruz tabii ki. Beş vakit namaza cemaata gitmeyen cemaat olur mu? Camiye gitmeyen cemaat olur mu? Şu imamının arkasına kılmayız, diyanetin arkasına kılmayız. Böyle bir şey olabilir mi ya? Cemaati bölen, bölücüdür, tefrik Müslüman her imamın, hatta amelinde noksanlık da olsa, bozukluk da olsa, e, görevli olsa, e, takva bir imam seçim hakkımız var ama o civarda da takva bir imam yoksa muvazzaf görevli, e cumadır, bayramdır, cemaat beş vakit. Cemaati terk edemeyiz. Adam sakalsız olsa biz diyoruz. Sakal tıraşı haramdır ama yine kılarız Cemaati bölmemek için. Ama sakallı bir imam varsa tercih ederiz. Değilse de kılarız. Sallu halfe kulli berin ve facir. İyi kötü amel sahibi de olsa her Müslümanın ardında imam hediye olduğu zaman namaz kılın. Bir de İslam devletinde tabi halife kıldırdığı için. Halife haccacı zalim olsa cemaatin içinde Hasan-ı Basri olsa tabiinin hayırlısı Cuma'yı kim kıldırıyor? Haccac zalim kıldırıyor. Sahabeden nice? Hadi hasen tabiinden. Birçok sahabe Haccac'ın arkasında kılmıştır Cuma'yı. Çünkü neden? Tek yerde kılındığı için imam tercihi olamadığı için bir de İslam devletinde vali kıldırdığı için valide o olduğu için e, Cuma'yı mı terk edecek? Bizim ehl-i sünnet itikadımız budur. Ama şimdi öyle cemaatler duyuyoruz ki kendi cemaatinden olmayan imamın arkasında kılmıyor. E bu ehl-i sünnete muhaliftir. İsimlerini vermeyin Biz Bursa'da şeye indik. Bir kere işte, işte 30 sene evvel bu ama oradan anladım zaten. Otobüsten indik garda sabah namazını kılıyoruz. Vakitte biraz var idi. Bir cemaat geldiler. Orada durdular tabii. Ben imam oldum. Selam verdim. Baktım. Biz bitirince onlar kalktılar. Namaza durdular. E bu ehl-i sünnete tam muhalif bir harekettir. Ama bunlar ehl-i sünnet olarak ismi geçen cemaatlerden Ehl-i sünnette geçiyor. İtikaden ehl-i sünnet oldukları için ben de bunlara ehl-i sünnet diyorum. Hala da diyorum. İtikaden çünkü itikad ama amel bakımından ehl-i e muhalif hareket ettiler. Ne olursa olsun niye Mahmut Hoca'nın cemaati gibi onlar düşünüyorlar? Bizim kırıktan kıyafet bizim arkadaşlar kılmıyor. E başka bir cemaat daha var. Onların televizyonları, radyoları da var. Onlar da bir antikadır. Onlar da mesela ehl-i sünnettir. Halbuki ehl-i sünneti bütün dünyaya... Neşreden kitaplar dağıtan bir cemaattir. Fakat onlar da kendilerinden olmayan imamın arkasında kılmıyorlar. E şimdi bu el üstü olmaz ki. Benim. Onun için biz diyoruz ki cemaatten ayrılmayın. Ama biz imamın arkasında kılma namazdaki cemaati kastediyoruz. Zaten namazda cemaat olduğun zaman artık sen birbirini tanıyorsun. Tanıştıktan sonra da hasta mı? Niye gelmedi? Cenazesi mi oldu? Birbirini arıyorsun. Soruyorsun. İslam'ın hukuku gelişiyor yani. Öbür türlü herkes evinde kısa Kim kimin cenazede kimse tanımıyor ki. Ancak akrabası gelir. Halbuki İslam bütün Müslümanların cenazesine katılmaya sevap vaat ediyor. Nasıl tanıyacak hasta olan ziyarete sevaplar vaat ediyor. Cemaat budur. İşte en iyi cemaat cami cemaati demiş yazarım birisi. Doğru demiş. Cami cemaati olmayan cemaat öbür türlü ben falan hocanın talebesiyim. Namazı camide kılıyor musun? Yok. Sen kimi talebesi olursan ol. Cami cemaati olmadıktan sonraki cemaatlar işte FETÖ gibi bu duruma Yarım gün gidebilir. Nasıl imamın arkasında kılınmaz diyorsun onun bunu. İlla bizden olacak. Kim dedi sana bizden olacak? Müslümansa adamı, eli sünnet adamı arkasında kılınır. Ne yapacağız yani? Mekke'deki, Medine'deki imamların itikadında bile sorun olduğu halde hani kafir diyemeyiz. Çünkü kafir desek uyamayız. Kafir denemeyecek şekilde sorunlar var. Vehhabilikten dolayı. Ama biz ehli kıbleyi tekfir etmiyoruz. Zaruriyatı inkar etmedikçe. Hal böyle olunca Mekke'de ne de uyuyoruz namaza? Nerede bölücülük yapıyoruz? Bundan dolayıdır ki bizim cemaatleri yani tasavvuf elini diyeyim mi, Tasavvuf elindeki cemaat. Asla bunlarla kıyas edilemez. Ama nereden geldim? Yani bunlar batıl idi ama batıl köpük gibi üstte çıkmış idi. Üste diye güvenenler şimdi köpük attı boşuna gittiler. Ve hatta zararlarına döndüler. Ama su insanlara fayda veren hak idi. Ve yeryüzünde kalacağını Rabbim etti Onun için bu ehl-i sünnet vel cemaat itikadını açlayan hoca efendiler medreseler, talebeler hangi cemaatte olursa olsun bunlar. Ehl-i sünnet olma kaydıyla. İskender Paşa, Me menzil cemaatleri bunlar. Toppaşa cemaatleri bunlar hepsi. Hak ve hakkat üzeredir, el-i üzeredir. Bunların hepsi kalır Allah'ın izniyle. Bunlardan da kimseye bir zarar gelmez. Çok da fayda gelir. İsmini söyleyemediğim dolu cemaat daha vardır tabii. Burası hepsini sıralama yeri değil. Vaktimiz yok. Ezan yaklaştı. Birkaç örnek veriyoruz yani. Sade bizim cemaat denebilir mi? Dendiği zaman Allah'a muhafaza. Döndün öbürlerine işte. Onlar ne yaptılar? Bizden olmayan bütün cemaatleri yok edeceğiz. Fetö'nün kararlarında bu sayılıyor. Bizden olmayan bütün cemaatleri yok edeceğiz, imha edeceğiz. Yalan, dolan, kumpas, iftira ve bunu da birçok cemaatin adamına uyguladılar yani. Böyle kolay işler değil bunlar. Şimdi bundan dolayıdır ki biz Allah'a güveneceğiz. Evet. Bu güvenmekte neyler olur? Evet, bu itikada itikada bağlı. Bu itikat neyle olur? Şuura bağlı. Bir insan şuuru yoksa itikadı düzgün olmaz. Şuur ne demek? Bilinç demek Türkçesi. Bu bilinçle ancak Allah'a güveneceksin. O zaman ne yapmazsın? Şu güçlendi, İsrail güçlendi. Bunlara karşı duramayız. Diyemezsin. Efendim yok Amerika her şeye hakim durumda. Bunlara karşı direnemeyiz. Teslim olalım. Diyemezsin. Diyemezsin yani. Müslümansan diyemezsin. Ve böyle de düşünemezsin. Bu şirke gidersin. Çünkü neden? Kur'an sana mümin sen alacak Allah'a güven diyor. Ve ancak Allah'tan kork diyor. Başka ne kaldı? Evet. Allah Teala'nın vaadinin efendim sana mutlaka ulaşa ulaşacağına inanacaksın. Sen şuna inanacaksın ki enne tevekkül tevekkül nedir? Ezel de senin için takdir edilmiş ne? Şu makama gelmek. Veya takdir edilmiş ne? Şu kadar para kazanmak. Takdir edilmiş ne? Şundan evlenmek. Takdir edilmiş ne? Şu kadar çocuğu veya şöyle bir çocuğu vasıfta çocuğu olmak. Hangi husustaysa. Ezel senin için ne yazılmış? La mahalete çare yok. Sana mutlaka ulaşacak Ama mutlaka Ne da Vakti merhununa bağlıdır Vakti gelende ulaşacak Ve işte edemem fil alem demiş okuduğum hadisi şerifi manasını İmam Gazazesi söylüyor Bütün alemdekiler Alem ne demek? Allah'tan karşı her şey aleme giriyor Rabb, Elhamdülillah Rabbil Alemin Allah Teala alemlerin Rabbi Bu ne demektir? Rab tektir Alemlerden değildir Alemlerin tümü, yaratılmışların tümü alemlerdir. Rab onların sahibidir ve malikidir ve yaratanıdır. Alem neymiş o zaman? Kullu masif Allah. Allah'tan gayrı her şey alem mefhumuna dahildir. Rab o mefhumuna dahil değil. Çünkü o alemlerin Rabbi. O zaman Allah'tan başka herkes toplansa ve gayret ala sarfi, o şeyi senden efendim, döndürmek için. Çevirmek için. Yani senin başbakan olmaman için. Senin cumhurbaşkanı olmaman için. Halbuki ezelde yazılmış sana. Senin diyanet reisi olmaman için. Senin zengin olmaman için. Senin çocuğun olmaması için. Senin evlenememen için. Falan falan. Neyse. Ezelde ne yazıldıysa sana. Asla döndüremeyecekler. Ve o yazılan şey sana ulaşacak. Ve teatakide yine inanacaksın. Düzgün iman edeceksin. Enle mala malem yüktebleke. Senin hakkında yazılmamış olan bir şey. Yani bir makama gelmek istiyorsun, ama yazılmamış acelde. Bir parayı kazanmak istiyorsun. Bir yere işe girmek istiyorsun. Bir kadınla evlenmek istiyorsun. Çocuğun olmasını istiyorsun. Maddi manevi ne istiyorsun? Ama bu sana yazılmamışsa len yazsala Asla sana ulaşmayacak. Ve in saadeke cemiyolale. Yani. Bütün alemler toplansa ve bu işin olması için sana yardım etseler dahi Allah'ın iradesi onların iradelerine galip gelecek. Demin dediğim gibi Allah'ın iradesi galip geleceği için o sana ulaşmayacak. O zaman ne, ne demek istiyor yani? Ne yapmaman lazım? Sana ezelde hakkında Ulaşacağı yazılmamış olan Şeye ulaşmak için Gayret sarf ederek Ümrü zayi etmemek lazım Çünkü uğraş uğraş Uğraş uğraş boşa gidecek Buna inanırsan sağlam Senin tevekkülün sağlam Şimdi Ameli Kesp şu demek çalışmak Sen kespedersin Allah yaratır Bu şu demektir ki sen işine gidersin. Meşru surette. Helalından kazanmaya çalışırsın. Haramlardan, şüphelerden sakınırsın. Bu arada bizim demek istediğimiz ne? Çok para kazanamıyorsun. Zor şer geçiniyorsun. Adam da geliyor sana diyor ki şuraya biraz rüşvet versek, şuradan bir hale alsak uçarız. Diyor cehenneme uçarız. Sen de diyorsun ki bu rızık bana yazılmadıysa zaten gelmeyecek. Ben bu rüşvete girmem hem gelmeyecek hem de harama girip de cehenneme niye gireyim diyorsun. Ben sana bunu anlatmak istiyorum. Sen sakalımı keserek bir işe gireyim. Sakallı memur olunmuyor. Memur olayım diye sakalı kesiyorsun. Halbuki sakal tıraşı haram. Allah'ın yasak ettiği bir şeyi niye yapıyorsun? Ama sakallı olursam işe almıyorlar. Allah'ın işi mi bitti? Limon sat. Hıyar sat. Ne olacak? Allah rızkını verecek. Ya orada ama iki binden maaş burada ne kazanırım? Oradan 2000 yazıldıysa sana zaten oradan da 2000 buradan da 2000. 1999'a düşmez. E imanın buysa niye sakalı kesiyorsun? Ondan sonra cemaatle namaza gidemiyor mu? Cemaatle namazı terk etmek çok büyük günah. Yani namazı terk etmekten sonra o da büyük bir günah kendi içinde. E sen cemaati terk ederek bu işte kalırsam cemaata gidersem işten atıyorlar. Öyle bir şey yok. Madem yazıldı gelecek. Cemaata gidebileceğin bir işe gir. Ben sana bunu anlatıyorum. Sen ne anlıyorsun ben ne konuşuyorum ya. Şimdi burada ömrünü zayi etme. Ne demek boşa harcama. Bu çalışma demek değil. Ama çalışırken farzları terk etmek. Haramlar işlemek. Veya işte diyorum cemaat. Sünneti müekkede diyelim yani farz değil. Ama çok kuvvetli iş. Yağar İslam'dan. Mesela bunları terk etmek gibi durumda bile sen ne yapmayacaksın? Madem rızkımı Allah kefil ve yazdı Artmaz eksilmez bu ezelde yazılan. Yazılan bozulmaz. O zaman ben niye bu müekkedi sünneti terk edeyim? Çünkü aynısı gelecek. İtikadın bu olsun. Burada yani sen aşırı çalışırsan yani dünyacılar gibi diyor vakitlerini fazla kazanayım derken boşa geçirenler yani cemaatleri terk edenler o sonra haramlara şüphelere düşenler yoksa tevekkül ne demek değil? Çalışmamak demek değil. وَمَسَّىٰيُ مَانِ tevekkül diyor. Hüsmet <Gülüyor> Garibullah Büyük Şeyh Efendi Hazretleri Arapça yazdığı mektubunda Efendi ile biz onu tercüme ettik. E, Risale-i Kudüs'e iki cilt Efendi Hazretleri'nin e, kitabının e, sonun bölümünde onu şey yaptık. Yazdık yani. Arapçasında yazdık, Türkçesinde yazdık. Orada İsmet Babamız ne buluyor? Çalışmak, çabalamak tevekküle mani değildir. بَلِ الْتَوكُلُ اَسْشَاءُ لَا aslında tevekkül Allah'a güvenim yan gel yattım demek değildir. Gerçek tevekkül işine giderek çalışarak Allah'ım ne yazdı acaba o mutlaka bana gelecek diye gayret etmektir. Onun için çalışmak, bütün peygamberlerin sanatları vardı. Nuh Aleyhisselam neccar idi, marangoz idi, İbrahim Aleyhisselam bezzaz idi, manifaturacı idi. Yani tekstil ürünleri satmakla meşgul idi. İdris Aleyhisselam hayyat idi. Yani terzi idi. Yani birçok peygamberin böyle Adem Aleyhisselam zeraî idi. Yani Adem Aleyhisselam e, ekin e, mahsul peşinde ekerdi, biçerdi. Ondan sonra bütün efendim peygamberler bir mektep sağ Davud Aleyhisselam zırh dokumacısıydı, demirciydi. E hal böyle olunca biz burada tevekkülü doğru anlayalım. Tevekkül neymiş? Ancak Allah'a güvenmek bu da bana yazılan mutlaka bana ulaşacak. Bana yazılmayan da ne yaparsam yapayım bana ulaşmayacak. Bu şekilde inanıp bütün mahlukatlar ümidini kesmek her şeyi nasıl göreceksin? Efendim Allah ne yaptırırsa onu yapıyorlar. Allah ne yaptırması onu yapamazlar. Onun için benim bu kişiye bel bağlamamda bir fayda yok. Sebepler alemde olduğum için giderim. Durumu arz ederim. Aracı yaparım. Aracı yapmakta da mani yok. Ama ama İçimden asla bu adamı bulduk ya, bu iş tamam demem. O adamı buldumsa o iş tamam değil. O adama Allah o işi yapma, azmini, iradesini yaratırsa o iş tamam. Anladın mı? Ne zaman bir noktaya gel, tamam bu doktoru da bulduk, bu reçeteyi de aldık, tamam. Bu hastalıktan kurtulduk, işte bu tevekküle mani. Gidiyorsun doktora, ilacı da alıyorsun. Şimdi Rabbim yaratırsa bu doktorun elinde bana şifayı düşündükten sonra... Tevekküle mani değil. Ama ne zaman sebeplere takıldın, müsebbibül esbabı, sebepleri yaratanı unuttun ve insanlara acayip güvendin. O aracıya ulaşana kadar canın çıktı, aracıya ulaşana kadar aracılar koydun ve onu bulduğun anda tamam bu iş bitti ben artık milletvekili oldum veya işe girdim veya belediyede kadroyu aldım falan. Sevinmeye başladın, işte Allah'ı unuttun, tevekkülünü bozdun. Neyle sevineceksin? Kurban oldum Allah'ım. Sen yarat ya Rabbi. Kalp ver senin elde ya Rabbi. Bu adamı benim işimi gördür ya Rabbi. Bunu dedikçe, duanı yaptıkça, Allah'ını bildikçe, kudretini tanıdıkça, bütün kulları aciz bilim, yaratıklar olarak gördüğün sürece. Sen tevekkül üzeresin. Amin. Sübhane Rabbin aleyhile alel al al, bâbil hamdüillâ Rabbin aleyhile salatü ve selamü seyyidil mursalin. Muhammed'in aleyhâli âlihâsâhâbe ve ecma'in Allah'a minnâ ne selûk el نعوذ بك من النار اللهم نسألك الرضاك والجنة ونعوذ بك من قرب بك من قول وعمل ونعوذ محمد صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رب العزة عما والحمد لك يا رب العالمين لا شر في النبي صلى الله تعالى على شماله وصحامه وعلى روح فندب باهم الخاصة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين